Ey iman edenler! Öldürülenler hakkında kısas size gerekli kılındı. Hüre hür, köleye köle, kadına kadın. Ancak her kime kardeşi tarafından bir şeyi bağışlanırsa, artık ona hakkaniyetle uymalı ve diyeti ona güzellikle ödemelidir. Bu, Rabbinizden bir hafifletme, bir rahmettir. Bundan sonra kim haddi aşarsa, ona elem verici bir azap vardır. Önceki ayette birden söz edilmiş, onun iman, ibadet, ferdi ve sosyal ahlak bütünlüğü içinde nasıl gerçekleşeceği açıklanmış, Kişiler zarara uğradıklarında sabretmez, hukuk ve ahlakın sınırlarını aşarlarsa iyi insan olamayacakları anlatılmıştı. Buradan itibaren iki ayette dinin korumayı hedeflediği temel değerlerden biri olan hayatın korunması ile ilgili bir tedbir olarak kısas ele alınmaktadır. Gerek kısasın diyete kan bedeline çevrilmesi ve bunun güzellikle ödenmesi ve gerekse kısasın uygulanması konularının önceki ayette geçen bir ahlakı ile ilgisi vardır. İslam'dan önce Araplarda kabileler arası savaş, baskın, yağma, öç alma adetleri çok yaygın bulunuyor. Kabile fertleri dışında kalan insanların hayatlarına değer verilmiyor. Bu sebeple güçlü olanlar zayıf olanları eziyor, hunharca katlediyorlardı. Araplar da hayatı korumanın çaresi öldürmektir diyor. Öldüreni öldürmek suretiyle hem tedbir hem de intikam alıyorlardı fakat bunu yaparken intikam duygusuyla hareket ettikleri ve adalete riayet etmedikleri için yaşama hakkını korumak yerine onu ortadan kaldırmış oluyorlardı. Rivayetlere göre bu ayetin nazil olmasına da Arapların bu adet ve tutumları sebep olmuştur. İslam'dan önce aralarında ihtilaf bulunan, karşılıklı olarak birçok insanın katledildiği ve yaralandığı iki kabileden biri, kendini diğerinden üstün görüyor, bir erkeğe karşı iki erkek, bir kadına karşı bir erkek, bir köleye karşı bir hür erkek öldürmek istiyorlardı. Her iki kabile de Müslüman olduktan sonra bu istek ve uygulamayı sürdürmeye kalkışınca şahsi intikamı hukuki kısas cezasına çeviren, cezayı şahsileştiren, katilden başkasının öldürülmesini yasaklayan, canlar arasında değerli değersiz farkının bulunmadığını, dokunulmazlık ve değer bakımından bütün canların birbirine eşit olduğunu bildiren ayetler geldi. Kısas kelimesinin kökünde izlemek, izini takip etmek ve kesmek manaları vardır. Kısas, öldürme suçunu ve suçlusunu takip ve sürüp gidecek ihtilafı kesme, bitirme, mana ve maksadını ihtiva ettiği için bu ismi almıştır. Kasten ve haksız olarak birini öldüren kimsenin ceza olarak öldürülmesine, aynı şekilde birini yaralayan kimsenin misilleme yoluyla yaralamak suretiyle cezalandırılmasına kısas denilmiştir. Kısasla ilgili olarak Tevrat'ta onlara cana can, göze göz, buruna burun, kulağa kulak, dişe diş ve yaralar kısas yapılacaktır diye yazdık. Mealinde bir ayet ve kafire karşılık Müslüman öldürülmez, köle karşılığında hür öldürülmez mealinde hadisler bulunduğu için ayetlerle hadisleri birlikte değerlendirerek, hükmü tespit konusunda farklı yaklaşım ve içtihatlar ortaya çıkmıştır. Maide suresindeki ayet, Tevrat ehline ait olmakla beraber Kur'an-ı Kerim'de zikredildiğinden ve onu yürürlükten kaldıran bir nas bulunmadığından Müslümanlar için de geçerlidir. Hatta i̇bn Abbas'a göre bu ayet tefsir etmekte olduğumuz ayeti nesetmiş ve yalnızca cinsler arasında değil karşı ve farklı cinsler ve statüler arasında da kısasın uygulanması hükmünü getirmiştir. Bu yorumu nehai Sevri, Ebu Hanife gibi müçtehitler de benimsemişlerdir. Bu yorum iki ayet arasında getirdikleri hüküm bakımından çelişki bulunduğu anlayışına dayanmaktadır. Halbuki ayetin geliş sebebi göz önüne alındığında getirdiği hükmün köleye karşı hür, kadına karşı erkek kısas edilmez şeklinde değil, kısas bakımından kabileleri ve sosyal statüleri ne olursa olsun hürler, köleler, Kadınlar arasında fark yoktur şeklinde anlaşılması gerekir. Konumuz olan ayet bunu açıklamış, maide ayeti de cinsler arasında can farkı gözetilmeksizin kısas uygulanacağını açıklığa kavuşturmuştur. Ayetler arasında zıtlık yoktur, bir bütünün kısımlar halinde açıklanması söz konusudur. Ebu Yusuf cinsler arasında kısas yapılacağı hükmüne varırken ayetleri böyle yorumlamış, nesi kabul etmemiştir. Ayetin başında yer alan ''Öldürülenler hakkında kısas, size gerekli kılındı.'' mehalindeki cümle, tek başına mana ve hüküm ifade eden ve hükmü umumi olan ''Hem hüre hür, hem köleye hür, hem kadına kadın, hem kadına erkek kısas edilir.'' diyen bir cümle olduğu için, maide ayetine başvurmadan da bu ayetten kısasta eşitlik ve genellik hükmüne ulaşmak mümkündür. Müçtehitlerin çoğunluğu farklı düşünmekle birlikte Ebu Hanife gibi Nesihten hareket ederek maide ayetini Ebu Yusuf gibi bütünlükten hareket ederek her iki ayeti genel hem aynı cinsin fertleri hem farklı cinslerin ve statülerin fertleri arasında kısa hükmü getiren ayetler olarak anlayan müçtehitlere göre bir köleyi öldüren kimse ceza olarak kısas edilir. Kölesini öldüreni öldürürüz. Mealindeki hadiste, bu hükmü desteklemektedir. Aynı anlayışın tabi bir sonucu olarak haksız yere gayrimüslimi öldüren Müslüman da kısas edilir. Aksini ifade eden hadis, Müslümanlarla savaş halinde olan harbi, gayrimüslimlerle ilgilidir. Bugün de bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Bakara suresinin 178. ayetinin tefsirine bir sonraki programda kaldığımız yerden devam edeceğiz. Şimdilik Allah'a emanet olun.